Bu necasetlerin nasıl temizleneceğini konuşmuştuk. Yani ee, süt hemen küçük çocuktan tutun, elbisenin eteklerinin yere değmesi, ayakkabıların tabanlarının temizlenmesi, ay hali kanı isabet eden kadının elbisesinin temizlenmesi, <gülüyor> köpeğin yaladığı kabın temizlenmesi,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 Aişe een hededdiki rasulale set, wassalem, schoor je bujurdu. tandar de mee kachtanid? Ja. Bes, kijk, ongeef het rat-tandar, bu, onu des ikinci bir hadistir. nee, bıyıkları kesmek. nee, sakalları uzatmak. nee, misvak kullanmak. nee, Suyu buruna çekmek, beş tırnakları kesmek, altı parmak boğumlarını ve aralarını yıkamak, koltuk altlarını yolmak, etek tıraşı olmak, büyük abdestten sonra su kullanmak yani taharet, su ile taharetlenmek veya istinca.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 Hattabizim Sabah Aksham Zikirna Durziya Msaina ala fitrat al-Islami wa alaqimat il-hlas, ala dini Nebina Muhammad sallallahu wasallam wa ala milleti ebina Ibrahima Hanif and Musliman Wamaqan Amin al-Mushriki. Aksham Nadu Sabahla d'hzikir la durzki. Islam futratuzirne. Islam-futurte uren. Amsin op futter Islam en op de woorden van de liefde. Liefde woorden van de liefde. Liefde woorden van de liefde. Liefde milleti van de liefde. Liefde woorden van de liefde.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 Dort mezhebe göre de sakal kesmek Ik ga het niet. Ik ga het niet. hadiste ga het niet. Ik ga het die. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga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 Yani adam biraz böyle milliyetçilik damarı varsa bakıyorsun vermiş. Halbuki bu övünlecek bir şey değil yani bu bıyıkları böyle uzatmak. Mecusilerin yaptığı şey bıyıklarını bırakırlardı. Sakallarını kazırlardı. El kitabın yaptığı ise hem bıyık hem sakallarını kazırlardı. Hem bıyık hem sakallarını kazırlardı ehl Kitab. Dolayısıyla bunlara muhalefet etmek emredildiği gibi dikkat edin.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 Ama biz böyle yapıyoruz. Şuradan mı tutuyoruz? Kesmek için şöyle iki parmakla böyle değil de, kabzayı değil de <gülüyor> He. Yani kazımak. Arkadaşlar kazınmaktan sakınmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kazımak. Şiddetle. Kazımayın. Bayana benzeme meselesi geliyor. Ama adam böyle belki salamıyor ama böyle elinden geldiği kadar uzatıyor. Ben de hand? ki, is er aan de hand? Wat is er aan de hand? is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan kimdir? hand? Wat is er aan Batıl hand? Wat is er aan de hand? bir is er aan de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 Bu diş fırçasını çıkartanlar nereden aldılar bunu? Misvaktan, Misvaktan aldılar. Ve lütfen dikkat ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede kullanıyor misva? Dikkat ediniz ve bugün kutup niçin biz sabah kalkınca diş fırçalarız veya gece yatınca? Çünkü Aleyhisselatü sallallahu yatmadan önce dişlerini misvaklıyor, uyanınca diş dişlerini misvaklıyor. Bu dinin nasıl da vahiy ile yönetildiğini Allah tarafından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 Beşincisi, gece yatarken ve uyanır, e, gece uyanınca. Huzeyfe radiyallahu şöyle dediği rivayet ediliyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, aleyhissalatu vesselam, teheccüd kılmak üzere uyandığında ağzını misvaklardı. Uyumadan önce ve teheccüd için uyandığında veya gece uyandığında. Misvak yanımızda gezdirmiyoruz değil mi? Misvak kullanın. Hacca gidip gelenlerden misvak isteyin. Umreye gidip gelenlerden tesbih mesbih istemeyin. Onlara masraf ettirmeyin. Hiçbir özelliği yoktur. Hiçbir hükmü yoktur. Ama sünnet olan misvağı arzu talep edin. Bu, bu şeyleri veya siz gidip gelirseniz getirin. Yani bu sünneti yayın. Hediye Kim? Hediye. Efendim? Hediye. Evet satın alınabilir. Efendime söyleyeyim insanlara hediye edilebilir. Bu önemli bir şeydir. Evet arkadaşlar bu anlamda. inşallah abdest bölümünde de göreceğiz. Bazı sünnetler ağza su vermek dedik. Burna su vermek parmak aralarının hilallenmesi, fıtrattan olan şeyleri, on şeyi sayarken bunlar vardı. Onları abdest bölümünde göreceğiz. Hemen kısaca şunları da ifade edeyim. Ağarmış kılları yolmanın mekruhluğu. Fıtratı konuşuyoruz ya. Amr bin Şuaib'in babasından, onun da dedesinden rivayetine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ağarmış saçları koparmayınız. Çünkü İslam yolunda Müslümanın bir kılı ağaracak olursa mutlaka o, onun için kıyamet gününde bir nur olacaktır. Allah yolunda ağarmış bir kıl, mahşer günü onun için bir nur olacaktır. Ama adam heybeye artmış o ayrı bir mesele. Adam başka şeyler için ayrı bir mesele. Ama İslam'ı dert edinmiş, kulluğunu dert edinmiş, Allah yolunda gayret eden bir kimsenin saçı sakalının ağarması... Onun için bir nurdur. Ve yine bunları boyamak arkadaşlar saç ve sakalı boyamakla alakalı. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle dediği rivayet ediliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ağarmış saçların rengini kendisiyle değiştireceğiniz en güzel şeyler kına ve ketemdir. Kına yani en güzel saç değiştiren kınadır. Bir de ketem o da bir bitkidir. O zamanlarda kullanılan bir bitki. Bu ikisi diyor aleyhissalatü vesselam. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Yahudiler ve Hristiyanlar ağarmış saç ve sakallarını boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin. Yani kişi saçlarını ve sakallarını boyayabilir. Kadın erkek için geçerli. Birazdan konuşacağız bunu. Cabir radiyallahu anh şöyle dediği rivayet ediliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası Ebu Kuhafe Müslüman oldu. Müslüman olduğu zaman Mekke'nin fethi gününde Müslüman oldu. Allah Resulü aleyhissalatü ve onunla ilgili onun saçı ve sakalı böyle bir bitki gibi bembeyazdı. Aleyhissalatü ve dedi ki Safiru ve hammiru Onu dedi sarılaştırın veya kırmızılaştırın. Yani kızıl veya sarı yapabilirsiniz. Ancak siyahtan sakının buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Burada şu görülmekte. Kadın veya erkeğin saçını veya sakalını boyaması ki bazıları boyuyorlar kırmızı veya sarı boyayabilir. Yahudi ve Hristiyanlar boyamadığı için. Aleyhissatü vesselam burada onlara muhalefeti söylüyor. Ancak kişinin ak bırakması da bunda bir sakınca yoktur. Yani boyama boyayabilir. Boyuyan da ille de boyayacaksa o zaman siyahtan sakınacak. Ve teni bu sıvat. Siyahtan sakının buyuruyor Aleyhissatü vesselam. Kadın da siyah boyayamaz, erkek de siyah boyayamaz. İşte bu ablukadir kadın erkek için geçerlidir. Yani kadınlar için de geçerlidir. Siyah da boyayamaz. Yasaklanmış. Evet yasaklanmıştır. Ancak başka renk yani boyayabilir, kızıllaştırabilir, sarılaştırılabilir. Ancak başka renk yani siyahtan sakınacaktır. Piyasada hani Hint kınası diye bilinen adı Kına diye geçtiğinden dolayı bazı onu kullananlar var otra rengi neyse açar o da onun içine geçirebilir mi? İşte, tabii ki siyah olan her şey. Biz <gülüyor> renge bakarız, biz markaya bakmayız yani. Hocam orijinal rengi siyahsa sarıya boyamış, beyaz kızbaya boyamış. Ondan sonra tekrar siyah boyayamaz. Hayır. Rengi siyahsa diyor yani. Eğer orijinal rengi siyahsa zaten o siyaha dönecektir kendi kendine. Orijinaline dönecektir. He. <gülüyor> İlle de boyaya gerek yok. Dolayısıyla en güzel boya Allah'ın boyasıdır. Sibgatullah. Ey Allah'ın boyası en güzelidir. Ve men ahsen minallahi Allah'ın boyasıyla kalmak gerekir. İlle de boyayacaksa Ali Seyyidühu ve selamün o muhalefet sözünden ötürü bu yapılabilir. Ve yine İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadis var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahir zamanda güvercin kursağı gibi saç ve sakallarını siyaha boyuyacak bir kavim gelecektir. Bunlar cennetin kokusunu alamayacaklardır. Güvercin gerdanlığı gibi hani güvercinlerin şurasında böyle ayrı bir renk olur. Bazıları diyorlar ki bundan kasık top sakaldır. Yani burayı kazıyacak şurayı bırakacak diyorlar. Bazısı da diyor ki hayır bu siyaha boyamaktır. Dolayısıyla her ikisi de bizim tercihimiz değildir. Burada dersi noktalıyorum ileride kaldığımız yerde önümüzdeki hafta. Tuvalet adabı ve abdestten devam edeceğiz. وهذا والله اعلم وصلى Allah على نبينا محمد وعلى ال محمد سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان Allah اله الا انت استغفرك واتوب اليك